Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Amma be'ci. Bugün 30 Kasım 2009 Pazartesi. Üç Esas Şerhi derslerimizin 12. dersi. Tevfik Allah'a Azze ve Celle'de. Evet. Musannif Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerini zikretti. Sadette devam ediyoruz. Şöyle buyurmuştu. Ve enva'ul ibadetilleti emarallahu biha mislül islami vel iman Ve minhu ibadetlerden şunlar vardır dedi. demiştir. Ad-du'a ve'l-khaufu, du'a khauf, kork. Ve'r-raja'u ve't-tevekkel. Bunların hepsini anlattık. Ve'r-raghbetu ve'r-rahbetu ve'l-hushu'u ve'l-hâşyetu ve'l-inâbetu. Bunların hepsini anlattık. En son rahimehullah'ın istiane kısmında kaldık. Evet. Şöyle buyuruyor. Tabii abi şey, ibadet çeşitlerinden bahna ibadet etmenin istiana Rahime Allah şöyle buyuruyor delilul istianeti quluhu taala iyyaka na'budu ve iyyaka nastain istianenin şekli istianenin delili de şudur Allah azze ve celle'nin şu kavlidir iyyake na'budu ve iyyake nastain istiana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 önce gelmesi gerekenin sonradan gelmesi kaba bir tabirle tabir yarsa hese önceden gelen şeyin sonradan gelmesi hasır ifade eder. Biz bunu geçen derste anlattık. Şimdi bu ayet net bir şekilde delildir ki ancak Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde Allah'tan başkasından yardım istemek nedir? Şirktir.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 Yani hasrın asıl manası isbatu hukmin li hukmin bi'al shakhsin wa nafyihi amma siwa. Bir hükmü bir şeye has kılıp başkasından o hükmü ne yapmak? Nefy etmek. Yani ibadeti Allahu Teala'ye yani istihane Allahu Teala'ye eee has kılıp başkasını nefyetmek. Yani başkasını istihane de bulunmamak. Tamam burada hasr var. 1. delil bu.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 Allah'tan gayrısından yardım istenmeyeceğini dersin ki Fatiha suresi. Sen ona sorsan senin delilin ne? O da belki Fatiha suresi. Nasıl olacak bu? Birincisi şu. Diyecek ki bu Fatiha suresinde isteanenin ibadet olmadığı var. Çünkü neden? Allah diyor ki yalnız senden ibadet ede Senden sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. E bu ayette anlıyoruz ki ibadet isteane ibadetten ayrı bir şey.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 Halbuki sen talebelere ikram dediğin zaman A sınıfındaki talebelerin içinde de olduğuna göre. Hepsi buna dahil değil miydi zaten? Ama sen özellikle laf sen ayırdın. Neden? Bir şey vurgu yapmak için. İşte burada istehaneye vurgu var. Yoksa ibadet olmadığı değil. Mesela İmam-ı ve tefsirine bakın. Ayrımın sebebini anlatır. İmam-ı bu ayrımı bizzat Fatiha suresinin tefsirinde söyler. Der ki istehane ibadet çeşididir. Önce ibadeti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 Bu birincisi. ikincisi ayette şu olay var. Ee, Atful khas alal an. Khas olan bir şeyi, umum olan bir şeyi atfetmek. Evet. Bu da çoktur yani. Çoktur. Aynen demin Türkçe'de verdiğim örnek gibi. A sınıfındaki talebelere yardım et. Ahmet'e de yardım et. Evet. Bir vurgu vardı yani orada. Tamam mı? burada bir sorun yok bir e, o yüzden e, bunların getirdiklerine getirdiklerinin tutarlı bir yanı yok zaten bunu derslerde daha önceki derslerde de anlattık tamam şimdi yahu e, buraya dikkat edelim inşallah şimdi Allah Subhanahu wa Taala ne buyuruyor diyor ki iya kenabu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 Şimdi Şeyhul İslam İbn-i de dediği gibi Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi ve Allah'tan başkasından ne? İstihane'de bulunmaması. Neden? Dikkat edelim. Çünkü ibadet tevhidin kısımlarının yani hangi kısmının gerekliliklerinden? Uluhiyet. Uluhiyet. Doğru mu? İbadet. İyâkena abudû ve İyâkena s-sâin. İbadet ve ne var dedik burada? Talep var. Talep. Yardım istemi var. İbadet tevhidin hangi kısımlarında? Uluhiyet. uluhiyet. Değil mi? Peki isteane yardım talep etme tevhidin hangi gerekliklerinden? Rububiyet ve isim sıfat. Şimdi ee, pardon İyâkeni abudu. Yalnızca sana ibadet ederiz. Bu tevhidin hangi kısımlarında? Uluhiyet. Uluhiyet. uluhiyet.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 Yardım talep edene neyi var Allah'ın? İcabeti var. İcabet. Değil mi? Bu da yine neyden? İsim sıfattan. Talebine icabet edip üzerindeki mesela belayı kaldırması var. Bu neyden? Rububiyetten. Evet. Değil mi? Şifa veren, öldüren, dirilten, yardım eden bunlar hepsi neyle alakalı? Rububiyetten. Olayın içinde yine kadir olabilmesi var. Sen ondan yardım istediğin zaman üzerindeki belayı def etmede kadir olabilmesi var. Ha kudretli hem isim sıfattır hem rububiyettir. Değil mi? Vesaire. İşte Şeyhül İslam İbn Teymiye buna işaret eder. Anladın mı? He? He o yüzden o yüzden dinin hepsi bu şey üzerine. O yüzden Fatiha neyin anası seçilmiştir? kitabın anası seçilmiştir. Bu ismi almıştır. Tamam? Ki biz bu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 olayı meşhur değildir. İki kısma ayrılmışlardır. Yani. Birinci demişler ki tevhidul talep tevhidul talep ve tevhidul e, ma'rifah evet. talep tevhidi ve ma'rifet tevhidi talep tevhidinden kasıt uluhiyet tevhidi. Talep tevhidi İbn ma'rifet ya, tabi. Ma, i̇bn Teymi'ye de böyle ma'rifet tevhidinden kasıt bilme tevhidi. Yani ne? ruhubiyet ve isim, ve isim sıfat. sıfat. Tamam. O yüzden baktığın zaman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 uluhiyet ise talep la la. O yüzden uluiyete talep. Talep rububiyete ve isim sıfata ise marifet, bilme. Tamam? Bunu böyle bileceğiz. O yüzden baktığımız zaman eee hakikaten ileride göreceğiz çok acayip istidlaller, istinbatlar var buralarda. Allah'ın üzerinde, tamam? İsteyen hep bir şey vardır, bir şeyler sadece uluiyet olarak bak. İşte İstahaneyi sadece uluhiyet olarak bilirsen olmaz. Şimdi her zaman şunu tamam, soruyoruz. Doğru, doğru. Her zaman şunu söylüyoruz. Ne diyoruz biz? Yıllardır mesela biz nasıl bildik? Yıllardır şöyle bildik biz. Tevhid üçe ayrılır. Doğru. Evet. İstahane'de şirk koşmak, uluhiyette şirk koşmak. Batıl bu. Böyle bir şey yok yani.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 Mesela şöyle bir soru sorayım inşallah. Hanginiz dilerseniz cevap verirsiniz. Mesela fıtrat tevhidin üç kısmından hangisine delâlet eder? Ya biz ne hangi tevhid fıtraydır diyoruz? Yani mesela biz her zaman şu, şu anlatılıyor değil mi? Rubiyet tevhid fıtraydır. Tevhidin üç kısmı da fıtraydır. O yüzden her zaman söylediğimiz olay var.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 Değil mi? Buna, onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? Eğer fıtratın değişmesi nasıl oluyor? He? Onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? E, fıtratı değişilmiş denir mi ona? Eğer fıtrat sadece rububiyette Allah'ın varlığına delalet ediyorsa. Evet. Yahudi ve Hristiyan olan bir insanın fıtratı değişmiş denir mi? Denmez değil mi? Onlar Allah'a varlığına inanıyor. Evet. Denir mi? Denmez. Konuşayım? Peki, ana babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya müşrikleştirir. Evet. Neyde müşrikleştirir? Rubiyette mi, Uliyette mi isim sıfatta mı? Üçünde de. de. E, umum. Al bak demek ki fıtrat üçüne de deralet eder. O yüzden sen bugün bir alma sorduğun zaman ya işte birisi şeyhine yardım ediyor. İç adam hayatında belki İyâken'e Abdü ve İyâken'e Sâin ayetini bile bilmiyordur. Hemen reddeder fıtrat onu. Ya yani Allah'tan gayesinde secde edilir mi, yardım istenir mi? En, bak, bunların hepsi maruftur yani. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah. Müellif Rahimullah ne demişti? Ve delilul isteaneti İsteanenin delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavridir. İyâken abdu ve iyâken istâin Ve fil hadis. Hadiste ise Hadis olarak şunu delil getiriyor. İzâ isteante festâin billah. Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Bu da gayet açık zaten. Tirmizde İbn-i Abbas hadisidir. Ma'ruf. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden İbn-i Abbas sallallahu anh bir vasiyettir. Bu da nettir. Allah'tan isteneceğine dair, ondan gayrısından istenmeyeceğine dair. Tekassemül ilmiyye babından veya teratiibul ilmiyye babından isyane 4 kısma ayrılabilir. Birincisi Allah'tan istanede bulunmak. Bu da içerisinde neyi barındırır? Boyun eğmeyi, işleri ona havale etmeyi, kafi geleceğine itikad etmeyi gerektirir. Bu da Allah'tan başkasını olmaz. Neden? Çünkü iyaken abudu ve iyaken istan.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 Diyende bu aranmaz illa. Tamam mı? Bu önce ince bir nokta da Buraya dikkat edelim. Tamam Bir insan öylesine der bunu. Tamam Veya Der ki ya belki bu çok güçlü adam. Vücut geliştirmeye gitmiş falan. Şu arabayı şöyle iki tekerini kaldırabilir falan. Halbuki hissen normalde çok zordur. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu adam halter çalışıyor gibi. Tamam Mesela ala hal yani. Evet. evet. Sonra Musannif Rahimullah ibadet çeşitlerinden istiazeye geçti. Ne buyurmuştu? Ve minhu addu'a'u vel khaufu vel raca'u vel tevekkulu vel râhbetu vel râhbetu vel khuşu'u vel khashyetu vel inâbetu vel isti'anetu vel isti'âzetu Evet isti'âze İstiaze, istiazenin delili şudur diyor. Kul euzü bi rabbil felak. E kul euzü bi rabbil nas. İstiaze nedir akhi? Öncelikle onu söyleyelim. Ailenler tarif yaparlar. Bunların güzel tariflerinden bir tanesi el harabu min şey'in tehafuhu ila men ya'simuka minhu. Korktuğun şeyden seni ondan koruyacak birine ne yapmak? Kaçmak, sığınmak. Yani istiaze o zaman ne? İstiaze sığınmak.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 Bu da ibadet çeşitlerindendir. Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi Fe iza qara'tel-Kur'an fesstaiz billahi mineş şeytanir recim. Kur'an okudun zaman recim şeytandan ne yap? Allah'a Allah'a sığın. Tamam? Şimdi Muhammed bin Abdulvehab'ın torunu Muhammed bin Abdulvehab'ın yazdı Kitabü't-Tevhid var. Türkçelere de basıldı. Ümülkural bastı, bastı. Bunun bir de torunları var. Birkaç tane torunu var alimler bunlar. Bunlardan bir tanesi Fetul Mecid'in sahibi. Der ki ulemalar Allah'tan gayrısına istiazede bulunmanın caiz olmadığı yönünde icma etmişlerdir der. Fetul de, Muhammed bin Abdurrahman. Tamam. tamam. O zaman ozu e -e -e -e -e ne demek ayette? E ozu -e etasimu -e el teciu demek. Tamam? Mesela ne dersin Türkçede? Siyah ne demek? Ak, e siyah ne demek? Kara demek. Evet. Beyaz ne demek? Ak demek. Al. Kırmızı ne demek? Al demek. Al. Mesela Eş anlamlılarıyla veya yakın anlamlarıyla tarif edersin bazen. Eûzu ve el-teci'u e-atasimu demek. Bir Arap bunu anlar ya. Yani. E-atasimu. Anlatırken el Tabi Arap olmamız önemli değil. Bunları bilmemiz, fıkk etmemiz lazım. Tamam mı? Çünkü yarın ebikin bunların o lafız gelmez o lafız gelir. Anladın mı? Bunların aslada hepsini mevcut. O zaman Eûzu, e-atasimu, el -تجو. demek. Sığınıyorum. Tamam Şimdi ayette ne buyurdu Allah subhanehu ve teala? Eû...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 Ve baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti buna net delalet eder. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve sellemden isterken makama uygun dualarla etmiştir. Yani nasıl bir kul nasıl dua eder? Ya Rahman bana merhamet et. Ya Rızak bana rızık ver. Değil mi? Ya Gafurur Rahim beni bağışla. Ya Kudret Sahibi, Ya Kadir üzerindeki bu belayı kaldır. Anlatabiliyor muyum?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 Ey şeridül ikab Ey azabı şiddetli olan Bana merhamet et Hoş değil Ey İşte Yani ey Mesela aziz Ey izzet sahibi Ey kuvvet sahibi İşte Hastalığımı gider Bunlar pek uygun değil Ama ne dersin mesela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 Ama e, işte bazıları da vardır. Öyle makama uygun değildir. O yüzden alimler bütün bu istimbatları, istidirlerden ortaya çıkardıkları bir sonuç var. Makama uygun dua edilir. İşte bak buraya baktığın zaman قُلَوْضُ بِرَبِّ felak Felakın Rabbine Değil mi? Felakı yani sabahın Rabbine sığınırım. Tamam Buna ne denir aslında?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 Kulauzu <Gül> e <'zü> bi <Rabbinnesi> İnsanların Rabbine sınarım. Tabii bu iki surenin önemi dedik çok büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Elem tera ayatin unziletil leyleh. Lem yura kat. Kulauzu Rabbil Felak. Kulauzu <gül> e <'zü bi Rabbinnesi> Nas." Benzerleri hiç görülmemiş olup bu gece indirilen bir takım ayetleri görmedin mi Cenab-ı Hassanalah? Sonra dedik, <gül> e <'zü bi> Rabbil Felak ve Kulauzu <gül> e <'zü> bi Rabbin Nas. Bunların önemi de tabii çok büyük, maruf. İbn Kayyim diyor ki Allah. Kulun diyor bu iki sure ile yani istiazede bulunma ihtiyacı bu iki sure ile e istiazede e bulunma ihtiyacı nefse, yemeğe, içmeye, giyinmeye olan ihtiyaçtan daha büyüktür. İbn-i Kayyım Rahimullah bunu söylüyor febâidinde. Şimdi akıyım. Alimler diyor ki Rabb subhanehu ve Teala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 Euzü bi kelimatillahit taammati min şerrima khalak dersi meşhur duadır. Euzü bi kelimatillahit taammati min şerrima khalak. Diyorki lamyadurruhu şey. Hatta irtahile min menzilihi. Ta ki o bulunduğu menzilden ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Tamam? O yüzden biz ne yaparız?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 Ney? Rabbin tam olan kelimelerine sığma. Eğer bu şey olsaydı, maklûk olsaydı maklûka sığınmış olurdu. Tamam mı? Ahmet'in de böyle bir sözü var herhalde ama. Ney? Ahmet'in birazcık Kurtubi'nin söylemesiyle ilgili. Eğitim, eğitim, ilgili. eğitim. Yok, teğmeni, Yok bunu alır. Kurtubi söylemiyor. He. Bunu ben aklıma gelmişken evet. bir fayda bağlı. Şimdi Kurtubi'nin... Kurtubi'nin Kurtubi ben bir şeyini nakledecektim. Evet. Aklıma geldi. Araya bunu koydum. Şimdi evet. İmam Kurtubi bu, bu e, dua için diyor ki, bu haber diyor yani bir i gelen bu haber doğru bir sözdür diyor. Bunun doğruluğunu ilmi olarak ve de tecrübeyle anladık diyor. Evet. İmam Kurtubi. Hem ilmen bunu anladık. Yani hadis ilminde vesaire bunun...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 Sonra düşündüm ki o kelimeleri okumadığım aklıma geldi o gece, unutmuş. Bir gece unutmuş, o gece onu akrep satmış. Bunu İmam Kurtubi, Fethül Mecid'de Muhammed İbn Abdülrahman'ın torunu zikreder. Bunu. İmam Kurtubi'nin bu şeyini. Helayet, sağ Evet, burayı anladık inşallah. Evet.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 فَاَزَتْ بِاُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Şimdi bu hırsızlık yapılan kadın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e getiriliyor ya. Hadise diyor ki sonra bu kadın hırsızlık yapan bu kadın bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı olan, zevcesi olan Ümmü Seleme'ye sığınıyor. Ümmü Seleme'ye sığınıyor. Yani aracı olur belki diye. Anlatabiliyor muyum? Ümmü Seleme'ye sığınıyor. Bunun üzerine nebi saselim tabii ne biliyor. Vallahi Fatıma dahi olsaydı ne yapardım? Elini keserdim Üstündeki hadis. Şimdi bu ne? Güç getirebilecek bir insanda, insana yani güç getirebilecek. Yani örfen şimdi bu di, dinin caiz olup olmadığını söylemiyoruz. Örfen ümmü Seleme güç getirebilir mi? Bunu örfen getirir. Şeran değil. Şeran nebi saselim tabii ki bundan dönmez. Fatıma'nın elini keserdi. Ama hissen bu mümkün mü? Değil mi? mümkün. Yani o nebi saselim olmasaydı da mesela.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 Tamam. Ancak öllerden istiazede bulunmak ne? Bu büyük şirk. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İnnehu kâne ricalüm minel ins ye'oğzûne bir ricalim minel cin fe İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Bununla da ne yaptı? Onların azgınlıklarını art arttırırlardı. Azgınlıklarını arttırdığı cin suresinden övcük.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 Mot yüzde yüz eşit manada olsun. Anlatabiliyor muyum? Eşit manada olsun. Yok. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bunların hepsi lafzen Kur'an-ı Kerim'de geldi. Şimdi Allah Azze ve Celle istiğaseyi de ondan yapmamızı istiyor. E bir de istiğase var. Şimdi istiğase istestegıythune rabbekum festecabelekum Hani siz Rabbinize istiğasede bulunuyorsunuz da şimdi müellif istiqası dedikten sonra onun delilini de söylüyor diyor ki bu deli il istiqafe, delili de şudur: kabulhu taala Allah azze ve celen şu kavredir. İstesdaqi ythuuna Rabbekum festejabelukum. Annesiz Rabbinizden istiqasede bulunuyordunuz da o da size ne icabet etti? Şimdi Rabbinizden istiqasede bulunuyorsunuz da bulunuyordunuz da o size icabet etti. O zaman anlıyoruz ki nasıl istiaze ibadet Allah'tan gayrısında yap, yapılmaz güç getirebileceği noktalarda sadece Allah'ın. İstigase de aynı şekilde. Peki ne fark var aralarında? Şimdi istigaseye biz Allahu Alem onu istiazeden ayırmak için Türkçe düşündüm, taşındım. Çok böyle güzel bir Türkçe aklıma gelmedi. Ta ki bir gün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 Suyu kullanma adına. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'den ist istigasede bulunmak, ileride sıkıntı yaşanmaması için. Buna ne denir? Buna istigase denir mi? İstigase denmez. Buna ne denir? İstihane denir. Yardım istemeden denir. Istigase denmez. Ar anladık mı şimdi? Arasındaki fark. Çünkü Allah bir ayette kendisini istihane yapmamızı istiyor. Mesela Fatiha'da ve نَابِدُو وَاِيَّاكَ نَسْتَعِ Bir ayette ist. E işte isti yapmamızı istiyor. O da ne? Kul hüvallahu rabbil nas. Bir ayette de istiğfa etmemiz istiyor. Ve bunların hepsinin ibadet olduğunu söylüyor. İstigfâ da de onun değil. İsteğfîrû Ya bunların arasında fark var. Bunlar aynı deli. E nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunlar alimler bunların aslından istinbat etmişler. Siyaksı baklardan Arap dili edebiyatının inceliklerini biliyor bunlar. musun? Bunların hepsini bize anlatmışlar. Şimdi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 Yağmur olacak. Dikkat edin. Peki yağmurun isimlerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Kök Gaut. Gaut. İstigasenin kök manasıdır. Gavs. İstigasenin kök manasıdır. Gavs. Yani şiddetli. Şiddet manasını içeren Gavs. O yüzden yağmurun isimlerinden bir tanesi Kur'an'da da Gavs'tır. İstigasenin O kökten geliyor. Şimdi istigasenin manası ne? Şiddetli bir anda yardım istemek. Yağmurun o zaman manası ne olmuş oldu? Yağmura ne isim veriyorlarmış? Şiddetli manada yardım. Ne demek ya yağmur, yağmura? Şöyle diyorsun. Arkadaşlar şiddetli manada yardım yağıyor. Neden? E çünkü neden? İstiska yapıldığı zaman Allah subhanehu ve teala istihasenin vesilesi olarak ne indiriyor? Yağmur, yağmur indiriyor. O yüzden yağmurun isimlerinden bir tanesi de istigasedir. Evet. Tabiri sahilse. Kök kök manasıdır. Gals. Tamam. Pardon. Gavs diyorum. Gays. Tamam. Çünkü istigase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 Evet, bunu anladık mı? Bunu anladık değil mi? Şimdi o en son söylediğimiz yer ince noktalı, anladınız mı orayı? O en son Gais'la alakalı. Yani diyorsun ki ne alaka şimdi Yağmur'a I, Gais denmiş. Ne alaka? Yağmur'a neden Gais denir? gaysın manası imdattır. Halbuki Gais'in içinde şiddet, sıkıntı manaları var. Doğru mu? İstigase Gais aynı şeydir. İstigase Gais. ki Çünkü istiraasıdeki elifin aslı yedir mesela Kaledeki oradaki uzatmanın kabul olması gibi mesela kale'ninki ki olması gibi Hatır istira send e, de gaz de Reis olması gibi tamam aslı yedir o yüzden Ra e, şey Reis bu evet. Tamam Mesela burada şu bağlantısı da var. gavs gavusu azam derler mesela, sofiler. Gavs derler. Absolu. En büyük kelimeden şiddetli halde her zaman Arap dilinde bulunuyor. Şiddetli halde. Adam, bu yani yakalıyorsunuz değil mi manayı? Evet. Şimdi o zaman elimizde neler oldu? Şunlar oldu. Du'a. Başka? İstiğaze. Başka? İstigathe.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 Allah Kur'an'da bir bakıyorsun bana dua isteyin diyor. Bir bakıyorsun istigaseyi de kendisinden istenmesini istiyor. Evet. Dolaylı yönde. Tamam Nedir arasındaki fark? İstigasedir ki sıkıntı. O yüzden bu ikinci arabayı isteyen bir insanın duasına ne denir? Dua denir. Talebine ne denir? Dua denir. Yağmur duasına çıkanın talebine ne denir? İstigasi denir. İstiyorlar. Tamam O zaman ne diyoruz arasındaki fark?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 Ama her dua ettiğinde istigas etmiş olmuyorsun çünkü dua duayı bazen sıkıntılı şeylerden dolayı yapılır, bazen hiç sıkıntı olmayan sebeplerden do dolayı da dua edebilirsin, değil mi? Evet. Buraya anladık. Peki istigafe ile istigaze arasındaki fark ne? İşte kul-e-uzubiran bil farkta istigaze var. Evet. i̇stes Rabbekum festeja siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz ve size icabet etti. Burada da istigase var. O zaman istiaze ile istigase arasındaki fark ne? İstiaze şudur. Seni korumasını ve senden bir şeyin gelmesini istersin. Budur istiaze. İstiaze nedir? İstiaze seni korumasını ve senden bir şey pardon sana bir şey gelmesini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 ısırmaya başlıyor abi. Sen direniyorsun. Tamam mı? <gülüyor> direniyorsun. Buna ne denir? İstigafe. Anladık? Evet. Şimdi ayette geçen bakın. Dikkat edin. Mesela ne diyor? İstestağeythuna rabbekum.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 İstiaze de demedi. De. Ne dedi? İstiaane de demedi. De. Ne dedi? İstigase dedi. Evet. Ya. Görüyor musun? Âlimler. Halbuki sen bunu nereden çıkaracaksın ki? Yok Bedir'de bu olay Bedir'de bulmuş. Ha. Be Bedir'de vuku bulmuş. E orada bulduğuna göre e bu sıkıntılı bir şey. E sıkıntılı bir şeyin mukabilinde de istigase demiş. O zaman istigase sıkıntılı bir şeylerdi. Nereden çıkaracaksın? İşte Bunların hepsi ne?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 Düşmanla karşılaştım, mı hasıl oldu. O sıkıntı hasıl olunca Allah bunu nasıl kıssa etti. İstesse gaysune rabbekum feste jaberokum. Siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz. O da size icap etti. O yüzden istigasene şiddet halinde Allah'tan yardım istemek. Wallahu alemu sallahu ala nebine muhammedin vela alu Bir hafta falan biliyorsun dersleri ara veriyoruz inşallah.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 Erhan sen de geldiğin için Çarşamba değil Perşembe olacak. Perşembe buluşma güzel inşallah. <gülüyor> Önümüzdeki Perşembe değil ondan sonraki Perşembe. Yani aramaya gerek yok telefonla falan. Tamam. tamam. tamam. Eğer ekstra bir olmayacaksa, derse gelemeyecek olan benim açımdan olsun gerekli açımdan ar aranır telefonla biter. Ama aranmadığı müddetçe bilin ki ittifakımız üzereyiz. Tamam. Tamam. tamam. Perşembe günü buluşuyoruz inşallah. Tamam. Sabah yedi buçukta selam.